Ağabey Allah'tan Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbi Alamin. ve selam olsun size, sadece ölümlerin ve Ve ila ilahinin. Ve vel Ve Ve ila Ve ilahinin. Ve ilahinin. Ve ilahinin. Ve ilahinin. Ve ilahinin. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a andolsun ki kıyamet günü seni ve sana iman edenleri bu kitaptan sorumlu tutacağız buyurmuştu. Biz de Allah'ın huzuruna gidersek, kardeşlerimiz Allah'ın huzuruna gidersek Rabb'inin kelamını dinlemiş olsun, anlamaya çalışmış olsun ahlaka dönüştürmeye, amele dönüştürmeye çalışmış olsun diye acele ettik. Öyle ki ellerinde bir ölçü olsun. Neyin hak, neyin batıl olduğunu Allah bilgisiyle bilsin diye. Allah'ın vahyüyle bilsin diye. Allah onu hesaba çekerken, Ya Rabbi ayetlerini dinledim anlamaya çalıştım. Emrettiğin gibi yapmaya, olmaya çalıştım. Diyebilsin diye. Bu ayda Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. inmeye başladığı aydır. Allah onu tamamlamayı Nasip etti. Allah Kur'an'a, kitabına, Kur'an dedi, kitap dedi, farklı farklı isimlerle Kur'an'ı, kitabını isimlendirdi. Bakacağız, Allah'ın kitabını isimlendirdiği gibi, biz de öyle anlamış mıyız? Allah Kur'an dedi, o bizim için gerçekten Kur'an olmuş mudur? Kur'an, okunan demektir. Gerçekten okuduk mu? Evet, ikra demek, düşün demektir düşünerek anla demektir. Biz düşünüp anlamaya çalıştık mı? Allah kitabına kitap dedi. Kitap demek mektup demektir. Yazılmış olan, gönderilen şey demektir. Mektup demek. Allah'tan mektup. Biz Kur'an'ı dinlerken Allah'tan bir mektup gibi dinledik mi? Anlamaya çalıştık mı? Kitabına mübin dedi, apaçık dedi. Anlaşılır dedi. Evet, mübin aynı zamanda açıklayan demektir. Her şeyi açıklayan. Kur'an bizim için de açık oldu mu? Açıkladı mı acaba? Kitabına kerim dedi, ikram eden dedi, nimet dedi, kerim olan Allah'tan ikram dedi, azim dedi, evet. büyük dedi, azametli dedi. Aynı şekilde Fırkan dedi, hakkı batıldan ayıran, doğruyu yanlıştan ayıran, güzeli çirkinden ayıran. Evet. Bakacağız. Kur'an bizim için fırkhan olmuş mudur? Onunla bakıp doğruyu yanlıştan ayırt etmeye çalışıyor bir. Aynı şekilde Büşra dedi. Büşra müjde demek bizim için müjde oldu mu? Bizim için cennetin müjdesi, Allah'ın rızasının müjdesi olmuş mudur? Allah kitabına nur dedi. Bakacağız bizim için Allah'ın kitabı nur olmuş mıdır? Onunla gönlümüz aydınlanmış mıydı? Hayatımız aydınlanmış mıdır? Allah kitabına ruh dedi. Dirilten dedi. Bakacağız onunla dirilmiş miyiz? Şifa dedi. Gönüller için şifadır dedi. Evet, bakalım onunla hastalığımızı tedavi edip bize şifa olmuş muydur? Beyan dedi, açıklayan dedi. Her şey için bir açıklamadır dedi. Rahmet dedi, hidayet dedi, zikir dedi, teskira dedi, evet meviza dedi, hak dedi. Bütün bunların hepsi Kur'an'ın isimleridir. Allah'ın Kur'an'a, kitabına verdiği isimlerdir. 19 tane isim. Sadece isimlerine bakılınca bile Allah'ın kitabını neye indirdiğini anlarız. Anlamamız gerekir. Eğer Kur'an'ı anlamazsak, anlamaya çalışmazsak, bu konuda çabamızı, gayretimizi sarf etmezsek, Rabbimizi, Rabbimizin sözünü ciddiye almamış oluruz. Bu öyle basit bir mesele değil. İnsanların, insanlığın içinde bulunduğu kaos onun içindir. Allah'ın kitabından, Uzak kaldıkları içindir. Her biri kendine göre dini anlamaya çalışmıştır mutlaka. Eğer biri ben Allah'a iman ettim, ediyorum dediyse mutlaka dinini anlamaya çalışır, çalışmıştır. Ama eğer dinini Allah'tan öğrenmezse, Allah'ın kitabından öğrenmezse o hiçbir zaman dini anlayamaz. Anladığı din, Allah'ın dini değildir. Kimin dinidir? Dini kimden öğrenmişse, o onun dinidir. Dün bir parça söylemiştim, Cibril hadisini. Onu biraz izah edeyim. Sahabe buyuruyordu, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, dışarıda, açık bir alanda, İnsanlarla beraber otururken beyaz elbiseli biri geldi, üzerinde yolculuk eseri yoktu. Üstü başı tozlanmamıştı ama hiç kimse onu tanımıyordu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına oturdu, dizleri dizlerine değecek kadar yaklaştı. Evet. Sonra buyurdu ki İman nedir? Resul Efendimiz imani anlattı. İslam nedir diye sordu. İslami anlattı. İhsan nedir diye sordu. İhsani anlattı. Evet. Onu izah edeceğim. Sonra diyor kalkıp her seferinde de Doğru söylüyorsun, söylüyorsun Ya Resulallah dedi. Her seferinde de onu tasdik etti. Biz dedi şaşırmıştık. Hem soru soruyor, hem de onu tasdik ediyor. Sonra diyor, kalktı ayrıldı oradan. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, o adamı bana getirin. Diyor biz çıktık dolaştık, adam yok. Diyor buyurdu ki, o gelen Cebrail'di size dininizi öğretmeye gelmişti, dininizi. Resulullah Efendimiz dini iman olarak, İslam olarak, ihsan olarak kendisinden sorulan soruyla cevaplandırdı. O zaman din deyince bu üçünü beraber anlamak gerekiyor. Eğer biri eksik olursa o din olmaz. Evet, bu hadis, Buhari hadisidir. sahih Buhari'de yazılıdır Birinci ciltte, 57. sayfada, 47 numaralı hadistir. Evet, başkaları da bu hadisi rivayet etmiş. İslam nedir? Onu anlatıyor. Cebrail aleyhisselam soruyor. Ben hadisi olduğu gibi nakledeyim. Cevdet Selam sordu. "Kale el İslam" dedi. İslam evet, nedir dedi. "Kale el İslamı" Efendimiz buyuruyor. İslam en teabudullah. Senin Allah'a avdolmandır. "Vale teşrik bihi." Ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamandır. Hani İslam'ın şartları beştir ya. Evet. Resulullah Efendimiz İslam'ı anlatıyor. Evet. Allah'a abdolman ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamak. Birinci şart. Evet. Müslüman olmanın, mümin olmanın, İslam'a girmiş olmanın birinci şartıydı. Evet. Allah'a abdolup ona hiçbir şeyi şirk koşmamak. Ve tuquy namazı ikame etmen, ve tu zeka, zekati vermen el mefrude, farz olan zekati. Bu en az olanıdır çünkü. Ve tesume Ramazan, Ramazan ayında oruç tutma dedi. Evet, bu İslam sonra evet, bir daha sordu kale men iman dedi. efendimiz buyurdu ki el imanü en tu'mine billah Allah'a iman etmen ve meleketihi meleklerine iman etmen ve billahi Allah'a vasıl olmaya, vuslata Allah'a kavuşmaya iman etmen ve rusulihi Evet. resullerine iman etmen ve tu'min bil ba's. Bir de öldükten sonra dirilmeye iman etmendir. İmanın şartı buymuş. İman edebilmek için neye iman etmek gerekiyormuş? Allah'a iman etmek gerekiyormuş. Meleklerine iman etmek gerekiyormuş. Evet. Allah'a Varmaya, vasıl olmaya, kavuşmaya iman etmekmiş. Resullerine iman etmekmiş. Bir de ölümden sonra dirilmeye iman etmekmiş. Sonra, evet, mel ihsan diye soruyor. Bir buyurdu ki Resulullah Efendimiz, ihsan nedir diye soruyor. Kale, Men em ta ke keen neketerahu, f'in lim te kun tera hu ve en neke yera ke. İhsan senin Allah'a abdolmandır. Nasıl abdolman? Keen neketerahu. Onu görür gibi. Onu görüyor muçasına? Ona abdolmandır. Sen O'nu göremiyorsan da O'nun seni gördüğünü evet, bilerek, biliyorsun. Evet. İmanı sorarken en tu'mine billah dedi ve melaiketihi ve billikaihi ve rusulihi ve tu'min bil dedi. Aynı şekilde İslam için de öyle. Ne zaman Allah'a iman gelse, bir harfiyle beraber gelir. Bismillahirrahmanirrahim gibi. En tu'mine Allah diyebilirdi. Allah'a, Allah ile iman etmek. Ve melaiketihi, meleklerine iman etmek. Meleklere, meleklerle iman etmek gerekmiyormuş. Bu bir tek Allah için geçerlidir. Allah'a, Allah ile iman etmek. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmemek. Bütün varlığını Allah'a ait olduğunu... Takmak, bilerek iman etmek, kendini Allah'a ait görmek, evet. meleklerine iman peşinden ve birlikte Allah'a kavuşmaya iman, vuslata iman. Acaba neden bunu imanın şartlarından, şartların içinden çıkardılar? Merak ediyoruz gerçekten. bu hadisi kabul etmeyecek hiçbir alim yoktur. Belki bunu Cibril hadisi diye kardeşlerimiz hutbeden bunu dinlemiş olabilir, vaazdan dinlemiş olabilir. Sıkça okunan bir hadistir bu. Neden çıkardıklarını söyleyeceğiz. Evet, iman nedir diye sordu, İslam nedir diye sordu, ihsan nedir diye sordu. İman da da ihsan da üçü de insan içindir. Din insan içindir çünkü. Yani iman, İslam, ihsan eşittir hazreti insan. Bunlardan biri eksik olursa o Hazreti insan olmaz. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmaz. Mümin ve Müslüman olmaz. Bu üçü birbirinden evet, ayrılamaz. Bunları bölünüp parçalanamaz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet, Mescid-i Nebevi'de hem imanın talimini yaptırıyordu hem İslam'ın talimini hem de ihsanın talimini yaptırıyordu. İman, imani anladık. Ama iman inanmak değildir. Ben Allah'a kavuşmaya iman ediyorum. İnanıyorum. Bu iman değildir. Ben meleklerinin varlığına inanıyorum. Bu iman değildir. Sevmen gerekiyor. Resulullah Efendimiz'in döneminden sonra gelenler bu üçünü parçaladı. Bir kısmı bizim işimiz iman iledir dedi, itikatla ilgili dedi, ile ilgili dediler. En doğru, en güzel biz yapıyoruz dediler. Hatta yetmedi, tek doğru biz biziz dediler. Tek doğruyu biz yapıyoruz dediler. Başka bir kısım. İslami anlayıp öğrenip öğretmeye çalıştılar. Buna fıkıh dediler. İslam bizde dediler. Din bizde dediler. Gerisi gerisi önemli değil. Başka bir kısmı geldi. İhsan bizde dediler. İhsan demek ihlas demek. Allah'a karşı samimiyet demek. Allah'ı görüyormuşçasına ona avdolmak. Ötekilerini evet, yok saydı. Onlar zahir alimidir dedi, zahire bakar dedi. O zahire bakanlar, ötekiler yanlışlardır. Evet, batına bakıyor. Evet, birbirlerini hatta öyle ki küfürle itham ettiler. Hep beraber bir de akaidi ötekini küçük gördüler. İki kelimeyle işte iman ettik, iman budur. İnanmaktır dediler. Allah buyuruyordu ayet-i kerimede, Yahudiler, Hristiyanlar dinlerini parça parça edip her biri kendisindekiyle ferahlar, övünür. Allah müminlere siz böyle yapmayın dedi. Siz Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi olmayın dedi. Olursa ne olur? Yahudilik, Hristiyanlık bir isim. Yaptıklarından dolayı o ismi almışlar. Eğer sen onun yaptığını yaparsan onun ismini alırsın. Onunla aynı olursun. Şu anda öyle yapılmış. Ama hiçbir dininki de Allah'ın dini değildir. Dinden bir parçadır. Daha kötüsü, benim yaptığım en doğrudur demek başka bir şeydir. Benim yaptığım tek doğrudur demek başka bir şeydir. En doğrudur dediğinde, diğerlerini de doğru olarak kabul etmiş, mümin olarak kabul eder. Ama bendeki tek doğrudur deyince, Hepsini gerisini küfürle itham etmiş olur. Cehenneme göndermiş olur. O zaman eğer biri iman edecekse, Müslüman olacaksa, İslam'a girecekse, ihlas sahibi olacaksa ne yapması gerekir? Önce bunların hepsini alması gerekir. Hepsini kabul edip, hepsine iman etmesi gerekir. Tek tek Sonra, sonra istediği yerde hizmet edebilir. Fıkıh okutur, ibadeti öğretir, imanı öğretir, akhlakı öğretir, ihsani öğretir. Evet. O başka bir şey. Bulunduğu yerde hizmet eder. En önemli nereyi görürse, hayır görürse, ahireti için orada hizmet eder. Bu başka bir şey. Ama bir parçasını tutup, din budur demek ne yapar? onu Yahudinin, Hristiyan'ın durumuna düşürür. Yetmiyor, bir de diğerlerini küfürle itham ediyor. Onu anlamıyor, hatta onu dinlemiyor. Tek hakikat bizde diyor. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlar helak oldu. İman edenler müstesna. İman edenler de helak oldu. İman edip salih amel işleyenler müstesna. İman edip salih amel işleyenler de helak oldu. İman edip salih amel işleyip ihlas sahibi olanlar müstesna. Bunlar da büyük bir tehlikededir dedi. Evet, iman, İslam, ihsan üçü beraber. Yani akaid, kelam İmanla ilgili mezheb diyeyim, imanın mezhebi olmaz. Fıkıh mezhebi, öteki de tasavvuf mezhebi. Üçü bir, hepsi bir tek parçaymış. Eğer biri tek bir parçayı alırsa o kaybetmiştir helak oldu dedi. Onun için arkadaşların bu ölçüyü unutmaması gerekir. Ben hiçbir kardeşimizin Allah karşısında kaybetmesini istemiyorum. Allah'ın huzurunda rezil rütfai olmasını istemiyorum. Aklını, fikrini, ilmini Allah'a şirk koşmasını istemiyorum. Hüsrana uğramasını istemiyorum. Helak olmasını istemiyorum. Yeminle söylüyorum Allah'a, Allah'a yemin ediyorum. Bundan aşağısına kim razı olursa, bu söylediklerimden aşağısına kim razı olursa ve bir tarafa tutunursa o cehennemliktir. Neden? Allah'ın dinini kabul etmemiş. Allah'ın Resulünü kabul etmemiş. Bir parçayı tutup hak bende demiş. Hem de tek hak. Bir tek ben haktayım demiş. Müminlerin, Müslümanların böyle paramparça olmasının sebebi budur. Bir parçayı tutup hak bende demesidir. Bir tek ben haktayım demiş olmalarıdır. Müminler arasındaki tefrika bundan dolayıdır. Onlar arasındaki fitne bundan dolayıdır. Bundan dolayı şeytan onların arasına giriyor, birbirine düşürüyor. Allah buyurmadı mı? Müminler kardeştir. Müminler sadece kardeştir demedi mi? Dedi. O zaman müminler niye kardeş olamıyor? Bir tek parçayı tutup, hak bende dediği için. Karşısındakini mümin olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla kendisinin de imanı yok. Farkında bile değil. Allah'ın dinini kabul etmemiş. Parçalamış, bir parçayı almış. Kitabın bir kısmına iman etmiş, bir kısmına iman etmemiş. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Siz şimdi kitabın bir kısmına iman edip, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Okuyor birkaç kelime, bakıyorsun ki, Başka bir yerde hizmet etmeye, anlamaya çalışan insanları küfürle idham ediyor. <gülüyor> ne diyor? Onlar diyor, zahire bakarlar. Onlar kabukla uğraşırlar, boş iş yapıyorlar. Onları mümin olarak kabul etmiyor, mümin kardeşi olarak kabul etmiyor. Öteki de ona, Ötekine aynısını söylüyor. Onlar diyor, tasavvuftır. Boş boş şey yapıyorlar, zahire bakmıyorlar. Kendi kendilerine bir şey üretiyorlar. Hiç kimsenin bir başkasını küfürle itham etmek gibi bir hakkı yoktur. Eğer biri Allah ile meşgul olmuyorsa, zikri Allah değilse, Allah'tan başka şeyleri zikreder. Allah'ın kullarını zikreder. Onların hesabını görmeye çalışır. Kendisi her şeyin en güzelini, en doğrusunu biliyor. Kendisi gibi olmayanları kabul etmiyor, edemiyor. Bu müminde evdir. Bu kendini yani, peygamberin yerine koymuş, bir adım ötesinde nefsini Allah'a şirk koşmuş. Bilgisini, ilmini Allah'a şirk koşmuş. Onun için biri Allah'ın dinini kabul ettiyse, İslam'a girmeyi istediyse, yapması gereken, evet, yaptığı ilk şey nedir? İman etmek değildir. İlk önce İslam'a giriyor. Ben kabul ediyorum diyor. Kabul ettiğinde, Allah ona mümin demiyor. Ne buyurdu ayet-i şerimede? Evet. Araplar, Bedeviler geldiler, sana biz iman ettik dediler. Biz iman ettik. De ki onlara biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize yazılmadı. İman daha kalbinize dahil olmadı. Biz de Müslümanlardan olduk değil. İslam'ı kabul etmiştiniz. Daha mümin olmamıştınız. Sonra ne olur? Sonra yani, imanını ispatlaması gerekir. Allah neyi emretmişse yapmaya çalışması gerekiyor. Çabasını, gayretini sarf eder. Evet. Ne olmaya başlar? Mümin olmaya başlar. Allah'ı sevmeye başlar. Yaptıklarının karşılığında Allah onu sever. Evet. Onun kalbine de iman tecelli etmeye başlar. Sevdikçe, sevdikçe ihlas sahibi olur. Sevdikçe, mühsin olur, güzel olur. Allah'ın güzelliğiyle güzel olur. Allah'a yakınlıkla güzel olur. Hepsi birbirini tamamlıyor. Yani hem mümin oluyor, hem Müslim oluyor, hem mühsin oluyor. Eşittir, Hazreti insan oluyor. Din insan içindi çünkü. O zaman herkese düşen nedir? Mümin olmak, Allah'a teslim olup Müslim olmak, bir de mühsin olmak. Güzel olmak. Allah ile güzel olmak. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak. Allah'a aşık olmak. Evet. Allah Kıyamet günü için ayrım günü buyurmuştu. Ayrım günü. önce insanları ikiye ayırır. Cennetlikler, cehennemlikler. Sonra onlar kendi işlerinde evet ayrılırlar. Allah hitap ediyor değerli kelimede. Ey mücrimler bugün ayrılın. Bugün ayrım günüdür. Ayrılın bakalım. Mücrim suçlu demek. Küfür suçu işleyenler, şirk suçu işleyenler, nifak suçu, münafaklık suçu işleyenler, günah suçu Günahının kendisini kaplamış olma suçunu işleyenler, evet, hepsi ayrılıyor. Kendi kendine zulmedip evet, zulüm suçunu işleyenler, başkalarına zulmedip evet, zalim olma suçunu işleyenler, şeytanla beraber olup evet, şeytanlaşma suçunu işleyenler, cehennem yedi kat. Her birinde ayrı farklı fırkalar gidiyor. Cehennemin içinde de farklı farklı yerler var. Ayrılın dedi. Eğer biri ben Allah'a iman etmişim dediyse bakmalıdır. Onun yeri neresidir? Kendini tanımalıdır. Kendine bakarsa kendini tanır. Nasıl? Allah tanıtıyor. Allah'ın tanıtmasıyla evet, kendimizi tanıyacağız. Allah cennetlikler için ne buyurdu? Müminler dedi, Müslümanlar dedi, Mütakiler dedi, Mühsinler dedi, Mukarrabun dedi, Allah'a yakın olanlar dedi. Böyle ayırıyor, onları da ayıracak. Eğer bir tek İslam'ı kabul edip çaba gayretini sarf etmiş, hala iman onun kalbine dahil olmamışsa, hala mühsin olmamışsa ona farklı bir muamele. İmanının derecesine, ihlasının derecesine göre muamele görür. Allah'a olan samimiyetine göre muamele görür. Allah'a olan yakınlığına göre muamele görür. Allah neyi emretmişse, hepsi insan içindir. Hepsi insanın imanının kemale ermesi için, Allah'a teslimiyetinin kemale ermesi için, evet bir de ihsanının, güzelliğinin, Allah'ın huzurunda duruşunun kemale ermesi içindir. Öyle başkalarıyla uğraşıp, şu yanlış yaptı, şu doğru yaptı. Böyle birinin hali Allah katında nasıl bir şeydir? Allah demez mi? Sana ne? Sen kendini ne yapmışsın? Başkasını ne yapacaksın? O benim kurumdur Hesabı bana aittir. Sen kendine bak. Sen mümin olmuş musun? Müslüman olmuş musun? Mehsini olmuş musun? muttakı olmuş musun? Allah'a yakın olmuş musun? Evet. Bütün kardeşlerimiz, birine bakarken böyle bahmanidir. Evet Karşımızdaki sadece bir tarafı, bir parçayı tutup, oraya yapışmış olabilir. O kendine zulmetmiş, onun yardıma ihtiyacı var. Ona söylemesi gerekir, din parçalanamaz. İmani, İslami, ihsani birbirinden ayıramaz. İhlası ondan ayıramazsın. Ya da ihlaslı olmaya çalışanları Tasavvuf ehlini küçümseyemezsin. Ya da zahiri olarak İslami öğrenmeye çalışıyor, onu küçümseyemezsin. Harfi alamazsın. Herkes haddini bilmelidir. Rabbine karşı edepli olmalıdır. Kullarının hesabını O görmemelidir. Ama Bütünü olduğu gibi takdim etmelidir. Bu bir kimlik. Bizimle beraber olan kardeşlerimizin kimliğidir bu. İmanı, İslamı, İhsani beraber anlayan bir gönül kimliği. Beraber. Bakışı öyle olmalıdır. En küçük bir hayri bile küçümsememeli, biri Allah için bir şey yapıyorsa onu hafife basite almamalıdır. Tek doğru bizdedir dememelidir. Sen bilemesin. Onun imanı ne kadardır, o ne kadar Allah'a teslim olmuş, o ne kadar ihlas sahibidir, mühsindir, sen bilemesin onu. Sen kendine bak. Senin işin Allah iledir. Sen Allah'ı bırakıp, Allah'ın kullarıyla meşgul olursan, sadece onların günahına bulanırsın. Sadece onlar hakkında suizanda bulunursun. Onlar hakkında dedikodu yaparsın. Yetmedi, iftira atarsın. Yetmedi, onlar hakkında Allah adına hüküm verir, evet. şirke düşersin. Kendini Allah'a şirk koşarsın. Ebedi hayati kazanmak öyle basit bir şey değildir. Allah'a karşı edepli olmak gerekiyor. Terbiyeli olmak gerekiyor. Allah'tan haşyet duymak gerekiyor. Eğer Allah'tan imanın varsa... Evet, Allah'tan haşyet duyarsın. Edepli olursun. Öyle ağzına gelen her kelimeyi konuşmazsın. Şeytanın verdiği her vesibseyi böyle hak diye takdim etmezsin, edemezsin. Okuyor orada iki tane kitap, başlıyor evet, ahkam kesmeye, alimlik yapmaya. Sen kendini ne yapmışsın? Sen başkalarını ne yapmışsın? Ondan sonra başlar hüküm vermeye. Şunlar yanlış yapıyor. Paran alim yanlış yaptı. Paran vali yanlış yaptı. Sen kimsin? Sen nesin abi? Sen nereden biliyorsun? Yetmiyor. Gidip sahabeyi hasaba çekiyor orada. Onlar burada böyle böyle yaptı. Niye yaptı? Yanlış yaptı. Sen onları ölçemezsin. Sen onları tartamazsın. Tartmaya kalkışırsan, senin terazinin burayı kaldırmaz. Sen terazinle beraber altında dağılırsın, ezilirsin. Niye kendine böyle zulmediyorsun? Evet. Bir konuda eğer birini itham edeceksen en az iki şahit lazım. Mesela ne diyor? Mevlana diyor şöyle söyledi. İşte bu yanlıştı. Kim söylemiş? Ele yazıyordu. Kim yazmış? İşte Farhan Alim. Farhan Alim zaten Allah'ın emrine karşı geldi. Onun bir yanlışını yazdıysa onun gıybetini yaptı. Ben ona alim demem. Gıybet yapana alim demem bir kere. Gıybet yapmak mümin kardeşinin etini yemektir. Allah öyle buyurdu. Bu alim değildir. Bu zalimdir. Bu kendine zulmedendir. Sen de onun peşinde giriyorsun. Onu söylediğimi söylüyorsun. Nerede senin iki şahidin? Allah seni hesaba çekse, neden bu kurum hakkında böyle söyledin? Nereden biliyordun? İşte biri söylemiş. Şahit nerede? Şahit yok. O şahidin baş gözüyle onu görmüş olması gerekir. Ve senin bunu ondan dinlemiş olman gerekir. Evet. Allah'ın huzurunda hesap vermek öyle kolay bir şey değil. Basit bir şey değildir. İmanı olmayanlar, Allah'a teslim olmayanlar, ihlası olmayanlar çok pervasızca konuşur. Çok pervasızca insanlar hakkında hüküm verir. Hak bendedir der, bir tek ben doğru söylüyorum, bir tek ben biliyorum der. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Her şeyi bilen Allah'tır. Eğer biz her şeyi bilen Allah'tan öğrenmedikse, hiçbir şey bilemeyiz, öğrenemeyiz. Bizim bilgimiz sadece Allah'ın öğrettiği kadardır. Evet, Resulullah Efendimiz öğrenmiş, bilmiş, Allah ona öğretmiş. Cebrail aleyhisselam, evet, gelip o üç soruyu peş peşe sorması... Peşinden de Resulullah Efendimiz, bu Cebrail size dininizi öğretmeye geldi. Din budur işte. Bu üçünden biri eksik olursa, o din olmaz. O Allah'ın dini olmaz. O onu yaşayanın, öğretmeye çalışanın dini olur. Kim onlara tabi olursa, o da onların dininde olur. Allah'ın dini dururken, niye bir başkasının dinine girmeye çalışıyoruz? Bu konuda herhangi bir alimin ismini söylemek doğru değildir. Ben falancaya uyuyorum demek doğru değildir. Yani, mümin olmaktan başka, müslüm olmaktan başka, mühsin olmaktan başka, ben Allah'ın Resulüne uyuyorum demekten başka, başka birinin ismini söylemek doğru değildir. Mesela bir alim zata sorulsa dense ki senin itikattaki meşrebin nedir? Ne diyecek? Eş'ari ya da Maturidi diyecek. İtikatta ona uyuyorum. İmanda ona uyuyorum yani. Peki İslam'da kime uyuyorsun? Fıkıhta kime uyuyorsun? Kim diyecek? Ebu Hanife diyecek. İmam Şafii diyecek. İmam Hanbel diyecek. İmam Malik diyecek ya da başka bir imamı söyleyecek. Tasavvufta mezhebin, meşrebin kimdir diye sorsa o yoksa eksik zaten. İhsan bölümü eksik kaldı. O yarım dindi. Bu da varsa birini söyleyecek. Ne diyecek? Nakşi diyecek, Kadir'i diyecek, Mevlevi diyecek, Bedevi diyecek. Bir şey söyleyecek yani. Yanlış. Nereden çıkardınız bunları? Bunları nereden çıkardınız? Niye kendini böyle birine bağlıyorsun? Bu onların dinidir. Bu Allah'ın dini değil miydi? Bu Resulünün getirdiği din değil miydi? Ne de illa de birini götürüp böyle önüne koyuyorsun, onu şirk koşmaya çalışıyorsun. Bu bir akıl sahibine yakışır mı? Müminin, Müslümanın, Mühsinin, Mıttakinin kimliği dedim onun için. Üçünü birden bilmelidir. Yani imani da öğrenmeli, iman etmelidir. İslami İslamı da öğrenmeli, Müslüman olmalıdır. Evet. İhsani da bilmeli, Mühsin olmalıdır. Bu bir bütün, eşittir. Ne dedim? Hazreti insan. Yoksa yarım yamalak bir insan. Eğer bunların üçünün toplamından Hazreti insan meydana geliyorsa, bu durumda bir insanı üçe böldüğünde o insan olur mu? Olmaz. Başını kes bir yere koy, kollarını, bacaklarını kes bir yere koy, gövdesini bir yere koy. Hangisine insandır diyebilirsin? Hiçbiri insan değil. Her biri insanın bir parçasıdır. Ancak onlar bir arada olunca o insan olur. bir arada olmayınca o ruh taşımaz. Evet. Dinin de din olabilmesi için bu üçünün beraber olması gerekir, iman etmesi gerekir, evet. Allah'a teslim olması gerekir, ibadetinin olması gerekir, Allah'a abd olmaya çalışması gerekir. Bununla beraber onun ihlasının olması gerekir. Bunlardan biri olmadığında o nedir? Ya müşriktir. Ya münafıktır. Ya da mecrimdir. Kaybetmiştir yani. Onun kurtuluşu olmaz. Evet. Çünkü onun kendisine din edindiği Allah'ın dini değil. Hatayı nereden yaptık? Yanlışı nereden yaptık? Onu izah edeyim. Evet, bunu neden böyle anlatıyorum. Bu bir başlangıç. Bu bir yürüyüş. Bu bir hareket. Herkes bunu böyle bilmeliydi. Bu imanı saçma hareketidir. Kardeşlerimizin Allah'ın nurunu saçma hareketidir. Onun için önce o kendini tanımalıdır. Onun kimliği olmalıdır dedi. Bu onun kimliğidir. Mümin, Müslüman, ve Mühsin onun kimliğidir. Kendini bilmeli, böyle bir parçaya tutunup kendini Mümin, Müslüman zannetmemelidir. Dini parçalamadan Allah'ın dilini olduğu gibi kabul etmelidir. Sonra evet, bunu böyle takdim etmelidir. Bu Allah'ın nurunu böyle saçmalıydır. Muhatabına bakınca onu tanımalıdır. Hangi parçaya yapışmış? Nereden kaybediyor? Nerede yanlış yapıyor? Ona nasıl yardım etmesi gerekir? Bunu bilmelidir. Evet, nereden yanlış yapmıştık? Allah'ın ilk emri ikradır, oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Okuma Allah adına Allah ile yapılmayınca o karaat olmaz. Okuma olmaz o. Allah okuma için bir kıraat dedi, ikra dedi. Birine okuma için tilavet dedi. Birine tertil dedi. Üç parça. Her birinin manası farklı farklıdır. Ama mesela arkadaşlar tefsirde ya da mealde okursun hepsini de okumak diye yazıyor. Okumaksa neden üç ayrı kelimeyle geliyor? Hepsi farklı farklıdır. Tilavet demek, okumak demek. Normal okuma tilavettir. Böyle bir yazıyı okuyorsun o tilavettir. Ama kuru bir okuma değil yalnız. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Ay güneşi tilavet ettiği zaman. Ay güneşi okuduğu zaman. Ay güneşi takip ettiği zaman. Ay güneşten ışığını aldığı zaman. Alıp o güneş o ışığı saçtığı zaman. Bu tilav bu tilavetti. En öndeki, birinci sıradaki evet, En basit okumaydı bu. Kıraat etmek, daha bir derinlemesine okumaktır. Evet, aklın okumasıdır. Buna beraber sadece okuduğu yazı değil, kainattakini okumaktır. Üzerinde derinlemesine tefekkür etmekti. Perdenin arkasına bakıp arkasındakini anlamaktır. Bu tilavetten daha önde bir okuma, bir de Veret tilil tertil. Tertil üzere oku Kur'anı dedi. Gece kalk Kur'anı tertil üzere oku. Tertil üzere okumak demek onu sindire sindire, tane tane. Alimlerimiz buna tecbürlü oku dedi dediler. O Allah'ın ayetleri, Allah'ın ayetlerinin nuru senin her zerrene tecelli etsin dedi. Öyle ki o nuru saçabilesin. okuma da üç türlüydü. Bu her üç okumayı da yapmak zorundadır. Ama sadece tilavet olmayan, tilavet dahi olmayan bir okumayla okuyor, ben okudum diyor. Okuyor, bir şey anlamamış, ben okudum diyor. En azından tilavet ettim diyor. Senin tilavet edebilmen için evet, onu takip etmen gerekir. Ayın güneşi takip ettiği gibi o aydan nuri alıp onu taşman gerekiyor ki, sen okumuş olasın, tilavet etmiş olasın. Kıraat orada kalsın, tertil orada kalsın. Tertil canlı Kur'an olmak demektir. Evet, bu her üç okumayla da okumayı yapmamız gerekir. Baktığımızda muhatabımızı tanıyıp, Evet nasıl bir okuyuşla okuduğunu anlamamız gerekir. Yoksa ona yardım edemeyiz. Aynı şekilde insan okurken, eğer zahiri olarak onunla amel ettiyse, tilavet etti, takip etti onu. Eğer kıraat ettiyse, onu aklıyla okuyup tefekkür etti, derinlemesine düşündü, tefakkuh etti. Evet. Ayetlerin arkasındaki manayı, bütün varlık Allah'ın ayetleridir. Evet. Hepsinin arkasındaki manayı, hikmeti okuduysa, bu sefer aklıyla okumuş oldu, kalbiyle okumuş oldu. Eğer tertil üzere okuduysa evet, her zerresine o tecelli etti. Onunla dirildi demektir. Önce kendimizi tanımamız lazım. Allah bizi kainatta nereye koymuş? Allah önce varlığı yarattı. Dünyayı hazırladı. İnsanı sonra dünyaya gönderdi. İnsan Allah'ın misafiri, ikrami o yapıyor. Insandan istediği nedir? Kendisine abd olmamız. Zünah ve illa Bizden kendisini abd olmamızı istiyor. O zaman bize düşen Allah'a nasıl abd olunur onu öğrenip evet, onu yaşamaktır. Onun gereğini yerine getirmektir. Abd olabilmen için ne yapman gerekiyor? İman etmen gerekiyor. Teslim olman gerekiyor. Evet. İhlaslı olman gerekiyor. mühsin olman gerekiyor. Allah iblisi huzurdan kovarken, evet ne dedi iblis? Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Gelenlerin sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip onları şaşırtacağım. Çoğunu kendine bağlayacağım ve çoğunu şükreder, bulmayacaksın deyince Allah ne buyurdu? İhlaslı kullarım müstesna. İhlaslı olan kullarıma bir şey yapamazsın. Yani ihlas yoksa şeytan sana mürşid olmuştur. Şeytan senin mürşidindir. Senin önderindir. İhlas yoksa. Hepsini şaşırtırım dedi. İhlaslı kulların müstesna dedi. Başka bir ayet cerimede o bunu söyledi. İhlaslı kulların müstesna ya Rabbi dedi. Öylemiş işi. Onlara yaklaşmayacağım. Onlarla işim olmaz. Çünkü onlar Allah'a karşı sabimdi. O zaman eğer biri bir mücidi camile tabi olmamışsa, nefsini temizlememişse, onun terbiyesinden geçmemişse, ihlas sahibi olmamışsa, evet, mühsin olmamışsa, Allahı görüyormuşçasına bir halde değilse, abd olmaya çalışmıyorsa, evet, o şeytanın tuzağına düşmüştür. O, ondan kurtulamaz. Onun için doğru anlamak gerekiyor. Doğru anlamadan, doğru yapmak mümkün değil. Evet, Allah bizi kendisine abdolalım diye yaratmış, Dünyaya imtihana göndermiş. Belki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de imtihana iman etmemişiz. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu kabul edememiş, buna iman etmemişiz. Bunun için Allah kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberlerin hayatından örnekler veriyor. Ya onları örnek alır, onlar gibi yapmaya olmaya çalışırsın. Ya da ya da onu beğenmeyebilir, Ben daha iyi biliyorum deyip kendine bir yol çizersin. Mesela bakıldığında Allah peygamberlerini çeşit çeşit musibetlere, belalarla imtihan etmiş. En ağır imtihanlar peygamberlerin imtihanı olmuş. O andaki onların tavrı neyse, Allah onu bize beyan ediyorsa, senin de tavrın böyle olsun. Eğer Allah'a olmayı kabul ediyorsan, niye Allah imanın şartı olarak peygamberlere iman dedi, kendi peygamberinizde iman edin yeterilir demedi, bütün peygamberlere iman dedi. O peygamberi örnek gösterirken, o da senin peygamberindir. O da senin için örnektir. Onun gibi yapman lazım. Hazreti İbrahim'i ateşe atarken ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vekil olarak Allah bana yeter. Niye? Allah'a güveniyor. Rabbine güveniyor. Allah'a güven olmadan iman olmaz. Ben Allah'a iman ediyorum ama Allah'a güvenmiyorum. Bu imanda değildir. Ona göre Allah seni imtihana tabi tutar. Allah'a ne kadar güvenip güvenmediğini sana gösterir. Seni sana gösterir. Niye? Sen kendini düzeltersin diye imanını temizleyersin diye. Gerçek manada iman edersin diye. Aynı şekilde mesela Allah'tan bir şey isterken peygamberler de istemiştir. Ne zaman istemişler? Mesela Zekeriya Aleyhisselam 80 yaşına, 90 yaşına gelmiş Çocuğu yok. Ondan sonra Ya Rabbi bana bir Bana varis olacak bir evlat diyor O ana kadar Niye istemedi? Allah'ın Resulü'dür. İsteyebilirdi. İşi Allah'a bırakıyor. O ne yaptığını Biliyor diyor. Onu isterken de Ebedi hayatı için Bir bahanesi var. Allah bütün peygamberlerini böyle imtihana tabi tutmuş. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıyor, oradan zindana. Niye? Eğitiyor. Hazreti insan olması gerekir. Temizlenmesi gerekir. Resulullah Efendimiz taşlanıyor. Buradan neyi anlamamız gerekir? Dünya imtihan yeri. İmtihan demek, musibet demek, bela demek. Hastalık demek, dedikodu demek, iftira demek. Yokluk demek. Dünya hayatı, bu imtihan yeri bundan ibarettir. Evet. Bununla beraber bütün bunlara sabretmen gerekiyor. Bir de bunun karşısında... Allah musibeti kaldırır, ikramda bulunur. Hastalığa şifayı verir, sahat verir. Her defasında yapman gereken bu sefer şükretmektir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Bakalım, şükreden, sabreden bir kul muyuz? Yoksa musibet esnasında feryat edip isyan mı ediyoruz? Nimet gelince de onu kendimizden bilip şımarıyor muyuz? Allah ayet-i ne buyuruyordu? Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmeden önce biz onu bir kitapta yazmamış olalım. Yazılıyordur o. Allah bunu size böyle beyan ediyor ki size gelen sıkıntılardan dolayı, musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz, size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız. Bu bir imtihan dedi musibette bir imtihan, nimette bir imtihan. Hatta nimetin imtihanı daha büyük. Nimet ile imtihan ederken kaybetmek evet, çok daha kolaydır. Nimet ile imtihan daha büyük bir tehlikedir. Allah nimeti ikram edince imtihana tabi tuttu. Ayetleri dinledik hep beraber. Eğer onu o dünyalıksa, onu Allah yolunda sarf etmezsen, gece gündüz infak etmezsen, onu biriktirirsen, onu kendine ait zannedersen, bu benim aklımdan dolayı, ilmimden dolayı bana verilmiş derse, birazcık kendini ona sahip zannedersen, imtihanı kaybettin. O senin için bela oldu. Senin için musibet oldu. Aynı şekilde sağlık da öyle. Yani sağlık hastalıktan daha küçük bir imtihanda değildir. Eğer sağlıklıysan kendini güçlü kuvveti hissediyor ve başkasından kendini üstün görüyorsan, o sağlık sana Allah'ı unutturmuşsa, Kastalanınca Allah'ı hatırlayıp Allah'a yalvarıyorsan, hangisi daha hayırlı? Kasarlık daha hayırlidir. Nimet kesilince, yok olunca, Allah'ı hatırlayıp yalvarıyorsan Rabbine, hangisi daha hayırlı? Yokluk daha hayırlı. Bu böyledir. Hayatı bir imtihan olarak kabul edip, ister nimet olsun, ister musibet olsun, her ikisinde imtihan var. Ve bu imtihan bir günlük bir imtihandır bir gün ebedi hayata göre bir gündür öyle uzun zamanda değildir uzun süreli değildir şimdiye kadar gelenler hepsi gittiler İmtihana tabi oldular gittiler imtihana tabi tutuldular kazanan kazandı kaybeden kaybetti bu imtihanı kazanmak öyle kolay bir şey değil namazımızı kılıyoruz orucumuzu tutuyoruz iş bitmedi Önce Allah'ın senden neyi istediğini bilmen lazım. Seni kendisine abd olasın diye yaratmış. Abd olmak demek, sevmek demek. Aşık olmak demek. Bir tarafta abd olan vardır, bir tarafta mabud vardır. Mabud Allah'tır. Abda, evet, insandır, kuldur. Aradaki nedir? Kulluk. Abdiyet. Abdiyet, kulluk, aşk ile yapılırsa kulluk olur. Muhabbetle yapılırsa kulluk olur. Yani bir tarafta aşık var, ortada arada evet, abdiyet, kulluk, aşk var, öteki tarafta mabud var. Aşk, aşık, maşuk ya da abd, abdiyet, mabud vardır. Hayat bundan ibarettir. Seni imtihana tabi tuttuğunda, senin Abdiyetliğini, kulluğunu ispatlaman gerekir. Gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmaman gerekir. Ya Rabbi beni imtihana tabi tutmuşsun. Senin bana emrin nedir? Nasıl yapsam doğru yaparım, güzel yaparım, nasıl yapsam razı olursun diyemiyorsa biri o Rabbini unutmuştur. Rabbinin huzurundaymış gibi bir hayatı yaşamıyor. Mühsin olamamış. İhsan'ın eğitiminden geçmemiş. mürşid Kambil'in eğitiminden geçmemiş. mürşid Kambil'in eğitiminden geçmek demek, ben gittim şeyhe tabi oldum, tamamdır benim işim demek değildir. Böyle sahtekarlık olmaz. Bu eğitimi yaptırmıyorsa, öğretmiyorsa, onu mümin yapmıyorsa, Allah'a teslim bir kul yapmıyorsa, mühsin bir kul, Allah'ın huzurundaymış gibi, evet, onu temizleyip Allah'ın huzurunda durdurmuyorsa, o sakta O kim? Peygamber varisi olmak ki Onlar da kendine zulmetmiş, kendisiyle beraber olanlara da ne yaparlar? zulmederler. Hep beraber cehenneme yolculuk yaparlar yani. Allah'a gitmek, yolculuk yapmak öyle kolay değil. Resulullah Efendimiz imanın şartlarını anlatırken ne buyurdu? Ve liqa'ihi. Allah'a kavuşmaya iman. Allah'a kavuşmaya iman, iman sevmekse Allah'a kavuşmayı sevmek. Seviyorsa yapacak gerekeni yani, koşacak. Bu ebedi hayatı kazanabilmek saadetin en büyüğüdür. Allah evet, sürekli ne buyurdu? Büyük kurtuluş dedi. Büyük saadet dedi. Kim cehennemden kurtulursa, cennete giderse, gerçekten büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur dedi. Büyük bir saadete ermiştir dedi. Evet. Üç kuruşluk dünya nimetleri bile bir emekle kazanılıyorsa, bir fedakarlıkla kazanılıyorsa, ev evet, ebedi bir saadet için acaba nasıl bir fedakarlık yapmak gerekir? Buyurdu ki ayet-i kerimede eğer duanız olmasaydı Rabbin size neden kıymet değer versin? Duanız olmasaydı. İnsan duadan ibaretmiş. Tercihten ibaretmiş. Bakacağız bizim duamız nedir? Hedefimiz nedir? İstediğimiz nedir? Eğer biri duasının ne olması gerektiğini öğrenmemişse, bilmemişse Allah neden ona değer versin? Bilmesi yetmiyor. Duasını yapması gerekiyor. Hem diliyle, hem gönlüyle, hem de fiiliyle, ameliyle duasını yapması gerekiyor. Yaparsa, Allah katında duasını doğru yaparsa, Allah katında kıymete, değere, şerefe layık olur. Allah bize duayı Fatiha'da öğretiyor. Ehdine siratel mustakil. Bizi sirat-i hidayet et. Peşinden sirat-i beyan ediyor. Sirat-e amta aleyhim. Kendisine nimet verdiğin kulların yolunu. O kullarına verdiğin nimeti istiyorum. Evet. Ayet-i de buyurdu. De ki Rabbim sirat-i üzeredir. Sırat-ı gidersen Rabbini bulursun. Rabbini bulamayanlar başka tarafa dönmüştür. Evet. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eline bir ağaç parçası alıp bir çizgi çizmişti. Bu benim ve sahabemin gittiği yolu. Memin. Müslüman ve mehsin olma yoludur. Etrafına da böyle bir sürü yollar çizmişti, çizgiler çizmişti. Bunlar da yoldur buyurmuştu. Kim benim ve sahabemin yolunda giderse Allah'ı bulur demişti. Rabbine dost olur demişti. Bu etraftakiler de yollardır. Bunlar da yol gibi görünüyor. Ama her birinin sonunda bir şeytan durur buyurmuştu. Gidenler her biri şeytana dost olur. Ya Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yolu tercih ederiz, ya da o yollardan birini saparız, sonra bir de bakarız ki şeytana dost olmuşuz. Bulduğumuz şeytan. Şeytana kavuşuruz. Evet. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz, Asla dinini parçalamayacak. Dini bir bütün olarak görecek. Birileri eğer bir parçaya tutulmuşsa ona yardım etmeye çalışacak. Bizim anlattığımız gibi anlatmaya çalışacak. Öyle ki o mümin olsun, Müslüman olsun, mühsin olsun, mütakip olsun, ihlaslı olsun, Hazreti insan olsun. Parçalayınca evet o din olmaktan çıkar. O ona ait bir din olur. Allah ondan o dini kabul etmez. Allah duanız olmasaydı Rabbini size neden kıymet versin, neden de versin buyurdu. Dua, davet demektir. Dea, davet etmek demektir. Sadece Allah'tan istemek değildir. Bir de Allah'ın davetine icabet etmektir. Duanız olmasaydı. Ne buyurdu ayet-i kerimede ''Kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım, bana dua ederim, beni davet edenin davetini icabet ederim, duasına icabet ederim, söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler.'' Davete icabet iman ile başlıyor. hep beraber Allah'ın davetine icabet edeceğiz inşallah. Ne yaptığımızı bilerek Allah bizi nasıl davet etmişse davetini öyle icabet edeceğiz inşallah. Bize dinini tanıtan Allah'a hamdolsun. Mümin olmayı, müslim olmayı, mühsin olmayı öğreten Allah'a hamdolsun. Kelamını dinleten, öğreten Allah'a hamdolsun. Kendisini tanıtan Allah'a hamdolsun. Resulünü tanıtan Allah'a hamdolsun. Bizi bize tanıtan Allah'a hamdolsun. Yolunu bize tanıtan Allah'a hamd olsun. Yolunda yürüten Allah'a hamd olsun. Lika kapısını, vuslat kapısını açan Allah'a hamd olsun. Allah vaadından dönmez. Kim Allah'ı isterse Allah da onu ister. Onu zatına seçer. Kapısını açan Allah'a hamdolsun. Allah hepinizden razı olsun.